Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, bendiniz tutkulu eğer. Yeni bir Yeşilçam arkeosu programında da sizler birlikteyiz. İki yılı geçti birlikteliğimiz Açık Radyo'da ve programımızın gayet güzel gittiğini düşünüyorum. Bu haftaki programı da biz bize bir program olarak yapmaya karar verdim. Ben de bir süreden beri işte Türk sineması, Yeşilçam üzerine yaptığım araştırmalarıyla ilgili yazdığım yazılarla ilgili ve okuduğum kitaplarla ilgili Sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Birkaç tane kitap seçtim bugün üzerine konuşmak istedim. Ee, bunun dışında da 45'lik dergisi üzerine e, ve oradaki Yeşilçam yazıları üzerine birkaç bilgi vermek istiyorum. 45'lik dergisinde ben de e, yazar olarak yer alıyorum. İ iki sayısında yer aldım. Ancak dergide epey çok Yeşilçam üzerine yazı var. Bunların birkaç tanesini üzerinden geçmek istiyorum. Programın içeriğine bir genel olarak bakacak olursak, e, özellikle son dönemde daha çok e, Yeşilçam üzerine araştırma yapan, e, kitaplar yazan, e, yazar ve e, araştırmacı büyüklerim ve dostlarım üzerine e, onlara daha fazla programda yer vermeye çalışıyorum. Çünkü onlara çok fazla yer verilmediğini düşünüyorum bir şekilde. E, yani araştırmacılar e, daha fazla ne yapmak istediklerini, neler üzerine çalışma yaptıklarını anlatmalılar diye düşünüyorum. E, çünkü genelde baktığınız zaman, bir Yeşilçam programına baktığınız zaman e, işte bir e, Yeşilçam, da e, yer almış ya da o dönemde işte bu daha doğrusu doksan önceyseki sinemada yer almış e, bir sanatçı davet edilir program ve onun e, sanat hayatı üzerine sohbetler yapılır. Ben biraz bu çizginin dışına da çıkmak istiyorum geçici Marco'su programında çünkü burada bizim için önemli olan e, sadece filmde yer alanlar değil, ayrıca filmler üzerinde de birazcık konuşmak gerektiğine ve e, filmler içerisinde çok fazla değişik hikaye olduğunu ve e, bu konularda araştırma yapanların da bu hikayeleri derlediğini, topladığını, biriktirdiğini hatta düşünüyorum. Onlara da yer vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü genelde olarak baktığım zaman e, pek fazla Türk sinema, yani sinema araştırmacılarıyla çok fazla sohbet edilmediğini de gördüğümü söylemek isterim. E, tabii bu demek değil ki e, özellikle Yeşil Çam programda yer vermeyeceğim. Ancak bir süreden beri birazcık daha o, o şekilde ilerledim. E, belli bir kuralımız yok programda hani işte şunu yapacağız ama şunu yapmayacağız diye ancak... E, i̇lerleyen programlarda üzerine çalıştığım bir kitap var. E, o konu üzerinde yaptığım e, çalışmalara ağırlık vermeye karar verdim. Programda işte 45 dergisini e, size önereceğim ya da önermeyeceğim e, kitaplara geçmeden önce e, isterseniz bir şarkı dinleyelim. Seçtiğim şarkı aslında ülkemizde komedi filminin Kemal Sunal'ın. E, ayrıca bugün Kemal Sunal'ı da e, analım. Çünkü onu kaybettiğimiz, hani ölüm yıl dönemi olduğu için onu da alalım. İnek Şaban filminin ana teması olarak geçiyor. Tabii aslında Armando, e, Troyal'in e, Sesomado filminin e, soundtrackinde film müzikleri e, planda yer alan bir parça bu. E, B yüzünde, hatta B yüzünün dördüncü şarkısı. E, ancak bizim belleklerimize İnek Şavun'un e, teması olarak geçmiş. O zaman Armando, e, Troyal'in ee, ...bizlerde de başka bir şekilde yer edilmiş bu şarkısını dinleyerek e, Yeşilcan Marka devam ediyoruz. Efendim dilimiz gibi Kinky Peanuts. Armando diye yazdığımız zaman hani böyle özellikle hani böyle Türkçe e, öncelik veren bir motoru Armando yazdığımız zaman kesinlikle bu şarkının çıkacağını zannetmiyorum. Armando Diego Armando Maradona çıkar ancak Armando Tirovo öyle hiç kesinlikle çıkmaz diye düşünüyorum. E, ya da çok gerilerde çıkar sonuç olarak. Ancak e, şarkıyı dinleyen pek çok kişi aa ben bu şarkıyı bir yerden biliyorum diye düşünüyordur. Ve hatta biraz belki abartayım ama Maradona kadar da belki de bilinen bir şarkıdır bu. Ancak şarkı başka bir film için Sessomatto filmi için yapılmış 1972'de. Ancak bizde İnek Şaban teması olarak yer almış ve öyle akıllarda edinmiş. Başka Türk filmlerinde de kullanılmış bu şarkı. Kaleci Bülent teması olarak da bazı yerlerde geçiyor hatta bu şarkı. Yani zihinlerimizde yer edinmiş bir şarkıydı. Şimdi programda değinmek istedim, diğer konuya gelelim, 45'lik dergisi. 45'lik dergisi gerçekten hoş bir sürpriz olarak karşımıza çıktı. Aslında değerli güvenerken arkal tarafından birkaç kez böyle çıtlatılmıştı böyle bir projenin geleceği. Ancak karşımıza renkli bir şekilde hem de içinde bir yeşil çama ait posterle birlikte, afişle birlikte çıkınca Renkli renkli de olunca hani arşiv için yer alması evinizde yer alması gereken dergilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben yani özellikle Türk sinemasına ve onun besin kaynaklarını ilgi duyuyorsanız ben de ikinci ve üçüncü sayısında birer yazıyla yer aldım bu derginin ikinci sayısında Killing yazım vardı bu ilk sayısında çok fazla yeşil çam üzerine bir yazı yok sinematik yeşil çam sitesinde de bize destek veren Turgut Özalp'ın çizimleriyle ee, Karagöz'ün filmi anlatılmış ve yine Turgut'un e, Lale Beykısı'da yaptığı bir röportaj var. Bir de e, korku film, Türk sinemasının ilk korku film e, türleri üzerine çok kısa bir bilgi var ancak e, giriş mahiyetinde o yazı. E, onun dışında ikinci sayıda epey aslında e, Yeşilçam'a Türk sinemasında bayağı atıfta bundan yazı var. Yani birazcık daha orada ağırlık kazanmış olduğunu düşünüyorum. E, Zeki Müren, Türkan Şoray, e, hatta müzisyenli yönden ele alınmış olsa bile Ajda Pekkan. ...benim yer aldığım Killing yazısı... ...çok geniş bir kadroya sahip... ...45'lik dergisi... ...oldukça önemli isim... ...yazılarını paylaşıyor... İşte ...Pelin Batu, Tuna Kiremeççi... ...Murat Beşer... ...Ege Görgün... ...Hakan Eren... ...ayrıca 45'lik dergisinin genel yayın... ...Önü Fuat Akyol... ...Nülfer Açıkalın... ...pek çok isim var dergide... ...ve her hafta... ...aslında farklı farklı isimlerde yer alıyor aslında çok daha detaylı bu konuya gireceğim çünkü e, Fuat Akyol'u ben programımıza davet ettim onun için de hani böyle bu programda sadece birazcık hani bu dergi kesinlikle alın diye bir e, öneride bulunup yani çok da böyle derginin detaylı olarak içine girip istiyorum istemiyorum çünkü Fuat Akyol'la sanırım yapacağımız görüşme e, çok daha detaylandıracaktır bu konuyu ancak e, siz önerim dergi alın 5. sayısı çıktı Kapanda da Fatma Girik var 2 sayısını e, programımızda geçtiğimiz haftalarda konuk ettiğimiz Aslan Şükür'ün imzası var ki e, Aslan Şükür'ün Altın Fırçalı Adam belgeseli de e, hem bizim radyo programının da e, yer aldığı bir şekilde e, e, gösterime girmişti. Yaklaşık e, 7 gösterim yapıldı. Ve sanırım Eylül ayında tekrar e, belgesinin gösterimi olacak. Abi, buradan da ben de Hakan'a e, Hakan ve Fatih'e çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çabalarının karşılığını aldıklarını düşünüyorum. Ama daha fazla kişinin izlemesi gerekiyor bence. E, altın fırçaladımı. Dediğim gibi iki sayısının da e, kapağını Aslan Şükür çizmiş 45'lik dergisinin. Yani tam bir e, nostalji e, fırtınası esiyor o dergide. E, Yeşilçam sevenler de kapaklarından kesinlikle memnun olacaklar. Bir kapakta Kemal Sunal var. Bir kapakta e, Fatma Girik var, bir tarafta Zeki Müren var. Sadece ilk sayısında Moğollar, daha sonra Yeşilçam ağırlıklı kapaklar. İçindeki afişlerde cabası diyorum efendim. E, şimdi e, programın başında önereceğim ve önermeyeceğim kitaplar e, diye bir giriş yapmıştım. Genelde hani pozitif ayrımcılık yapıp işte Yeşilçam tarihi üzerine yazılan bütün kitapları önermek böyle bir durumdansa e, bazı kitaplar hakkında da... E, Neyse o devininde yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ortaya konan emeğe karşı bir durum değil. Ancak hani şahsi fikrim işte kitaptan beklentim şuydu ve şu şekilde bu kitabı size önermem diyebileceğimi düşünüyorum. İşte bu kitaplardan öncelikli olanı Türken Şoray'ın Sinaman ve Ben kitabı. Uzun süre beridir biridir Yeşil Çam ve Türk Sinaması üzerine araştırma yaptığım için. Ve bir şekilde daha böyle üzerine bir şeyler yazılmamış isimleri araştırmaya çalıştığım için işin doğrusu Türkan Şoray hakkında çok fazla bir şey okumamıştım. İlerleyen zaman içerisinde aslında Türkan Şoray her karşıma çıktığı zaman onunla ilgili materyali toplamaya başladım. Hakkında yazılmış olanlar özellikle Aga, Aga Özgüç'ün yazmış oldukları, Atilla Dorsan'ın yazmış oldukları. Bu da hepsi bir kenara ekledim kendi yazdığı kitabı bir kenara koydum birkaç yazarın daha daha sonra çıkmış olan kitapların hepsini kenara koydum ancak bunları böyle derinlemesine bir inceleme fırsatım olmamıştı ee, daha sonra 45'lik dergisinde Ege Görgün'ün bir ikona aşık olmak e, Türkan Şoray yazısını okuduktan sonra ben de birazcık daha Türkan Şoray üzerine birkaç okuma yapmam gerektiğini düşündüm ben. Sonuçta çok önemli bir isim Türk sineması için bir ikona gerçekten de Ege'nin de söylediği gibi bir ikona. Onun hakkında çok detaylı bilgiler alacağımı düşünerek Türkan Şor'a yazmış olduğu sinemam ve ben kitabını okumaya başladım. Şimdi e, kitap e, Türkan Şoray açısından bakıldığı zaman gerçekten e, onun görmek istediği bir şekilde olabilir. Ancak ben bir okuyucu olarak ya da araştırmacı olarak daha doğrusu e, kitaptan birazcık hayal kırıklığıyla ayrıldığımı söylemek isterim. Çünkü daha böyle ben detaylandırılmış hikayeleri okumak istiyordum kitapta. Ancak kitabın içerisinde birazcık daha e, Türkan Şoray'ın görmek istediği, onun birazcık daha daha böyle pembe olarak görmek istediği taraftan anlatılmış olarak düşündüm ben. Bu açıdan baktığım zaman yani araştırmacılık açısından baktığım zaman kitabı hani Türkan Şuray açısından olarak sadece el alıp hani araştırma konusunda çok fazla bir şey bulamayacağınız olarak edinmenizi öneririm. Ancak başka bir kitap daha almıştım. Ercan Akarsu'nun yazmış olduğu 50 Yıllık Aşk Türkan Şuray kitabını aldım. Açıkçası o kitabı o daha büyük bir hayal kırıklığı oldu. Türkan en azından Türkan Şuray'ın yazmış olduğu bir kitap. E, kitabı aldığım zaman hani e, 50 yıllık aşk olduğu zaman daha farklı şeyler bekliyordum kitaptan hani en azından yazar olduğu için de hani ne yazılmış yazılar bekliyordum kitaptan ancak sadece kapaklardan yapılmış bir derleme karşıma çıktı hani e, Türken Şoray e, görsellerine ilginiz varsa esen kitap gerçekten çok güzel bir iş çıkartmış ancak e, araştırmacılık açısından bakarsak. E, arşiv derlenmesi olarak karşımda çıkıyor bu kitap ve e, yani ne yalan söyleyeyim, kitabın başına derleyen Ercan Akarsu olarak yazılmış olması çok daha doğru olacak diye düşündüm ben. E, çünkü kitabın içerisine baktığınız zaman sadece e, dergi kapaklarında Türkan Şoray e, fotoğrafları var. Kitabın Başındaki e, Türkan Şoray'la ilgili e, değerli yazıda e, Aga Özgüç'e ait, o kitaba destek vermiş arşiv ile belli ki, e, o yapmış. Yani e, bir Türkan Şoray hakkında bilgiler beklediğiniz bir kitabı ar arıyorsanız, e, 50 yıllık Aşk e, bir e, görsel derlemesi, yani bir yazarı yok kitabın, e, bir derleyicisi var. Bunu söylemem gerekiyor. Sizlere önermek istediğim bir kitap ise bir süreden birini kenara koydum. Okumayı daha doğrusu biraz geciktirdiğim bir kitap. Mesut Karan'ın Mülksüz ve Çıplak kitabı. Mesut abi çok daha kişisel bir kitabı burada imza atmış. Onun yazılarını... Yakından okuyorsanız sizi çok fazla şaşırtmayacak Mülksüz ve Çıplak kitabı, Mesut Kara'yı da yakından tanımak için ilginç bir kitap. Acı sürprizleri de var kitabın çünkü içinde pek çok Yeşil çama Türk Sinemasına ait de yazı var. Bu kitabın bir başka güzelliği ise Mesut Karının neredeyse tamamen kendisinin her şeyle uğraşmış olması, yani direkt yazımına da destek vermiş oluyorsunuz bu kitapla birlikte. E, bu uzun andan beri bir kenara koydum. E, belli yerlerde tanıttım ancak e, daha e, okuma şansına erişmediğim bir kitaptı. E, çok çabuk da bitirdim kitabı. E, kısa bir kitap olmasına rağmen hani e, bir günde bitti. E, 154 sayfalık bir kitap. E, onu size kesinlikle öneririm. Diğer sizlere önermek istediğim bir kitap ise e, Esin Bertaş'ın Kırklı e, Yılların Türk Sineması. Bu e, Yeşilçam Arkeolojisi programına başladığım zaman e, fark ettim ki hani acaba Yeşilçam e, etiketi hani benim için birazcık da Hollywood'la e, özleşmiş bir etiket. Hani e, burada neler eksik acaba? Çünkü öncesi kesinlikle eksik. Kırklı e, ve 50'li yıllar üzerine kesinlikle e, bir şeyler okunması gerekiyor. Hatta bugünkü sinemayı da anlayabilmek için boçdan kılı yılların Türk sineması Esin belkiaşı'ın kitabı değerli bir kaynak olacaktır Tam da Atatürk'ün vefat ettiği dönemden itibaren başlıyor. 1939 1950 dönemi o dönemin sinemalarını anlamak çok önemli Hem bugün sineması anlamak için hem yeşilçam dediğimiz o dönem Hani 1900 işte 50lerden 1990'larda bitirdiğim benim başka yazarlar farklı şekilde böyle biliyorlar o dönemde içinde değerli bir kitap Evet şimdi bir başka şarkıya daha geçelim biz programımız tüm hızıyla devam ederken. Burada Baby Elephant Walk bu 1962 yapımı Hatteri filmi için yapılmış. Henry Manchin'i yapmış. Bu şarkıyı dinlediğiniz zaman diyeceksiniz ki o kadar çok filmde kullanılmış ki Henry Manchin'in bu güzel şarkısını komedi filmlerimizde bu bolca kullanılmış şarkı şimdi dinliyoruz hep beraber. Evet, Baby Elephant Walk. Henry Mancini Orkestrası'ndan dinledik. 1962 yılına ait Hatere filminden bu şarkı. O plaktan alınmış ve bu plağı çok seven Yeşilçam ses mühendislerimiz bu şarkı epey çok komedi filminde. Ağırlıklı olarak komedi filmlerinde kullanmışlar. 15 gün sonra yine bir Yeşilçam arkeolojisinde görüşeceğiz. Ancak e, minik bir tatilde olacağım ben onun için e, repliklerden ve müziklerden oluşturduğum bir e, kayıt yer alacak programda. Ondan sonraki haftada başka bir kaydımız olacak. Onun için önümüzdeki hafta hani Yeşilçam Arkoş'u tatilde ama yine müzikler ve replikler programda yerini alacak. Bunun dışında artık daha fazla geri dönüşüm aldığım için programla ilgili birkaç tane minik eleştiri geldi. Bunlara da yer vereyim program içerisinde. Neden daha fazla sanatçıyla görüşmüyorsun denildi bana. Programın başındaki aslında o minik konuşmayı o yüzden yapmıştım. hani e, Aslında yazarlara da çok fazla ağırlık verdim. Kitaplara da çok ağırlık verdim. Ancak önümüzdeki haftalarda yine bir canlı yayın konuğu e, olacak. E, Ağustos ayının sonlarına doğru. Ve e, program içerisinde tabii ki e, ben de yer vermek istiyorum. Bir denge içerisinde tutmak istiyorum. Çünkü arkeoloji dediğimiz zaman sadece e, işte sanatçıların, belki de daha önce vermiş oldukları beyanatlarla olan zaten kısa zamanımız olduğu için o tip bir çalışma değil de daha farklı bir şekilde e, belki e, anlatılmamışları da tabii bu konuda çok da zorlamak olmuyor. Çünkü bazen e, kırgınlıklar oluyor. Bazı insanlar bu kırgınlıkları artık paylaşmak istemiyorlar ki. Çok doğru bir şey belki de bu. Böyle olması da gerekiyor olabilir. Çünkü magazin programı yapmıyoruz sonuçta bizde. E, o yüzden e, tabii ki e, konuklarımda olacak ve tabii ki yine de yeni yazılan kitaplara yer vereceğim ve yine Yeşilçam müziklerine yer vereceğim. E, yine böyle farklı konulara yer vereceğiz. Yani programımız devam edecek. Eleştiriniz için çok teşekkür ediyorum ben. Bu şekilde hani farklı noktalardan da ele almaya devam edeceğiz programı. Bunun dışında kesin netleşmemesine rağmen size bir müjde vermek istiyorum ben. Netleştiği zamanda zaten özellikle sosyal medyada Sinematik Yeşilçam üzerinden bunun duyurusunu yapacağız. Ancak 22 Temmuz'da Büyükada'da. Ee, bir Zeki Metin filmi gösterimi yapacağız. Erman filmden çıkmış olan bir Zeki Metin filmi gösterimini yapacağız. Kesinleşmediği için şu anda bütün detayları vermek istemiyorum. Ancak e, hani bir yazlık sinema olarak e, 22 Temmuz tarihini bir kenara not edin. E, detaylar da buradan tekrar paylaşılacaktır efendim. E, o zaman sizlere programımızın sonuna geldiğimiz için sizlere e, güzel bir yaz e, günü yaz tatili çalışanları ise klimanın altında çok kalmadan dikkatli olmalarını önererek programın sonuna geliyorum. Burada programın sonunda da bir nevi hani hazır baş başa bir program yapmışken kendimizden bir eserle programı bitirmek istiyorum. Efendim benim bir de müzik grubum var ismi Klan. Geçtiğimiz aylarda bir mini albüm çıkarttık. Ve bu albümden Ashles isimli bir şarkı var. Hatta onu mini video klip yaptık. Youtube üzerinden izleyebilirsiniz. Programı ben de kendi grubumdan bir şarkıyla bitirmek istedim ben. Sizlere minik bir hediye olarak. Hepinize şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.